dinde formadan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateşledir aleyküm selam Allah hepimize hayır versin cennete gidecek amel islamayı hepimize nasip etsin evet iman ve salih amel açısından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 Ebu Talha, Ebu Talha kimdir, bilir misiniz? Rahman'ın babası. Bilim Osman değil. Ebu Talha kim? Enes'in üvey babası. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman yakınında bulunan, savaşta onun okçusu, koruyucusu, bekçisi yani çok yiğit bir sahabe. Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasıyla evli, ve hah bostanı diye hemen mescidin yanında Cennetin bakının yanında bir bostanı var. Başka malı mülkü olmayan bir sahabe. Oraya gider, oradaki kazancıyla ticareti yapar, hem geçirimi sağlar, böyle hayatını ikame eden bir sahabe. Bir gün kendisi yine bostanına geldiğinde namaza duruyor. Güzel bir kuş geliyor, öpmeye başlıyor, güzel hareketler yapıyor ve Ebu Talha namazını unutarak kuşunu atıyor, izlemeye başlıyor. Aklı başına geldiğinde ise epey bir aradan zaman geçiyor. Yani düşünün, namazdasınız şuradan cam mı açayım, şuraya kapı açayım, söylemezim. Namazda insanların aklına birçok neler ne geliyor, geliyor. Fana Sen mi yapayım? Sua mı yapayım? Falan diye yapayım? Aklı başına gelince insanın birçok e, şeyleri kaybettiğini ne yapıyor anlıyor. İşte Ebu Talha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe hakiki müminlerden olamazsınız. Ayetini okudum.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 Vallahi Sülalatı ve Sıla'nın bu noktada söylediği şöyle güzel bir söz var: Muhakkak diyor, benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 100 kere Rabbim'den tövbe istarda bulundururum diyor. Yani herhangi bir şeyi düşünmeyi, herhangi bir şeyi bunu gaflet olarak ele alıyor. Yani Allah'man arasında bir gaflet muhakkak benim de diyor. Ne yapar? Perdelenir muhakkak. Ben de günde 100 kere ne yaparım?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 Bir ateş gelir, eğer adakları kabulse onu alır, yok eder, götürürdü. Kurbanı. Yani Adak, kurban, aynı şeydi. Habil koyun koyuyor, öbürü patates şeyi koyuyor, patatesten kurban olmaz. Yani adakları, hangisinin doğru olduğu veya yani nizalaştıklarında ve ateş geliyor, Habil'in koyununu alıyor, öbürlükü orada ne yapıyor? Kalıyor. Bu da gösteriyor ki Kabil,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 ama mümin iman edip imanın gereği ne yapan? Amel eden insandır. Hatta bir gün bir arkadaş telefon etmişti. Abi dedi, benim kan grubum sıfır, eras negatif. Dedi, birisine dedi, lazımmış ama adam kafirin biri, müslüman değildi. Ve beni de bulmuş da nasıl buldularsa dedi, bir dairede çalışıyordu. Ben dedi, kan vermeyeceğim buna. Ben kafire vermem. Allah dedim ona kan verirken, kafir müslüman diye verdin mi? Lan ver de bir müslüman kanı görsün, kanı temizlersin. Yani sen dedim yarın hastaneye düşsen bir kaza geçirsen yani herkesin dinine, cinsiyetine göre mi kan aranıyor? Yani mümin olan bir insan bütün kainat onun elinden dilinden nedir? Emindir ve merhametli olması gerekir. Ama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 ama günümüzde bazı taifeler bu hadis-i şeriften belki konumuz dışında organ naklinin haram olduğunu ne yapmışlar? iddia etmişlerdir. Halbuki burada sadece orada cesetlere eziyet vermeyi Allah'ın sürüye saklamıştır. Aynı organın haram olduğunu söyleyen o insanlar kan naklinin helal olduğunu söyler. Kan organ değil mi? O da bir orkandır. O haramsa öbürleri de haramdır.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 hesabı sağ tarafından ve önünden alan insanların ahlaklarıdır. Ee, ve sahabenin de dediği gibi veyahut birçok alimin dediği gibi Allah Resulü'nün ashabına e, şu sure inse başka sure inmeseydi bu hepsine yeterdi diyor. Bu hangi sure? Asıl suresi. Andılsın ki bütün insanlık hüsranda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müthişlerdir. İşte ömür boyunca bu ahlakı edindiğiniz zaman hep sabır ve hak. İşte bu insanı ne yapıyor, tutarıyor. İşte bu da diyor Allah Azze ve Celle Belet suresinde bunun biraz daha açılımıyla amel defteri sağ tarafından verilen insanı yapıyor. <gülüyor> ve burada da dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle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 o kadar hassafadaydı ki, hatta Tevbe suresinde biliyorsunuz onların cenaze namazını kılma, başlarında durma, onlara dua etme ayetimizin sebebini biliyorsunuz değil mi? Münafıkların başı Abdullah bin Sebe'nin üzerine iniyor. Kendisi her fırsatta Müslümanların arasında münafıklık yaptığı halde, Allah Resulü ve Sellem yine o iman eder,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 Allah kitabında, Resulü sünnetinde ne diyor? Akrabalık bağlarını kesmeyin. Akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu ne yapamaz? Duyamaz diyor. Sahabe geliyor Müslüman rivayet etti hadisle. Ben diyor iyilik yapayım onlar bana kötülük yapıyor. Ben onlara hayır istiyorum o banlara kötülük yapıyor. Ben her zaman diyor onlara iyilikten diyor karşılık veriyorum. Hakikaten sen bunu yapıyor musun diyor. Evet. Öyleyse küllük duruyorsun diyor.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 Ettir. Vakti geldiğinde ödüyorsun. Ödemedin mi? Ödetiyorlar. Bankalar biraz daha gitsi değil mi? İstediği gibi ne yapıyor? Misli misti alıyor. İşte Allah Azze ve Celle işlenen bir günahın, işlenen bir isyanı geriye bırakıyorsa bu bize nedir? Merhametindendir. Ve hadis-i şerifte geldiği gibi sağdaki melek diyor. Soldakinin nesidir? Amiridir. Amiridir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 Veyahut o adam o yaptığı hareketten ne yapıyor? Allah'ını onu cehennemine Sırf merhametli olmamasından ve zalim olmasından. Düşünün artık bu olayı siz ta kadar getirebilirsiniz. Evet. Demek ki kişinin merhametli olması onun imanlı olmasından merhametinin gitmesi ise neyden? İmanın olmamasından veya dümdün alakası olmamasından kaynaklanıyor. Ama kardeşlerim hakikaten e, halk arasında da merhametin e, merhamet kavramının yani şeyini çıkarmışlar. Cılgın. Cılgını çıkarmışlar. Kurban bayramı olduğunda hayvanları telef ediyor diye çıkan insanlar otururlar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 o sahabelerin bizimden gitmeyi nasip etti çünkü onlar birbirlerine karşı çok merhametli ve çok şefkatliydi. E, evet. müminler şefkati ve merhameti kimlere gösterirler? Devam edelim mi afiyah mı kardeşim? Ne diyorsunuz? Eşim. he Eşim. Uzun Eşim. Merhamet edelim o zaman. <gülüyor> evet. Demek ki müminlerin önemli vasıflarından bu vasıf geçen haftada sohbette dediğimiz gibi bu ayet-i kerimelerde geçen sıfatlar aynen bir kitapçının vafına sergilediği bir kitap. Bir manavın tezgahına koyduğu o mallarında neyse göstermek için müminin de bakıldığında görülen ne yapılacak bunlar? olacak. Yani bir kadın eşine baktığında kendisini gaddar görmeyecek. Bir baba çocuğuna baktığında kendini gaddar görmeyecek. Bir kafir müslümana baktığında kendini ne yapmayacak orada gaddar görmeyecek. Bu sizin ritirinizde olması gereken meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin rahmetini bereketini üzerimizden eksik etmesin. Allah ﷻ fana bizleri de neftimizi de merhametli olanlardan ilesin. Aneke Allah ﷻ ﷻ rahmeti, rahmeti, orada börek var bak. Masayı da getir.